894. konu, Ayşe ve Hafsa validelerimizin Sevdetül Yemaniye adlı kadınla güzel geçinmeleri, Sevdetül Yemaniye adlı kadın Hazreti Ayşe'nin ziyaretine geldi, o sırada Hazreti Ömer'in kızı Hafsa validemiz de oradaydı, Sevde çok süslü giyinmişti, üzerinde Yemen işi bir kürk başında da yine Yemen yapısı bir başörtüsü vardı, bu başörtüsü onun alnına kadar inmekteydi. Hafsa Validemiz Hazreti Aişe'ye usulca, ey müminlerin annesi, birazdan Hazreti Peygamber gelecek, bu kadınsa aramızda pırıl pırıl parlamaktadır, dedi. Aişe Validemiz, ey Hafsa, Allah'tan kork da bir şey yapayım deme, dediyse de Hafsa Validemiz, valahi ben onun süsünü bozacağım, dedi. Sevden'in kulakları pek iyi işitmiyordu, bu yüzden onların konuşmalarını duyamadı ve onlara ne konuştuklarını sordu, Hafsa validemiz, tek gözlü adam, dekal, çıkmış da onun hakkında konuşuyorduk, diye cevap verdi, bunun üzerine sevde, ya demek öyle, diyerek fena halde korktu, öyle ki tir tir titreyerek, şimdi ben nereye saklanacağım, dedi, Hafsa validemiz de ona, işte şu odaya gir, dedi, gösterdiği oda hurma dalları ve yapraklarının konulduğu bir oda olup toz toprak içerisindeydi ve her tarafını örümcek ağları kaplamıştı, sevde oraya gizlendi, Hazreti Peygamber geldiğinde Hafsa ile Aişe validelerimizin gülmekte olduklarını gördü, hem de o kadar gülüyorlardı ki gülmekten konuşamıyorlardı. Hazreti Peygamber onlara, bu kadar gülecek ne var, niçin götürüyorsunuz, diye sordu ve bu soruyu üç kez tekrarladı. Nihayet biraz kendilerini toparlayan Hafsa ile Aişe validelerimiz elleriyle sevdenin saklanmakta olduğu odayı gösterdiler. Hazreti Peygamber oraya baktığında korkudan titremekte olan sevdeyi gördü. Ona, burada ne arıyorsun, sana ne oldu böyle, buyurdular. Sevde, ey Allah'ın Rasulü, tek gözlü adam, dekkal, çıkmış, onun için buraya saklandım, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber iki kez, o henüz çıkmadı, fakat ileride çıkacaktır, buyurdular. Sonra da sevdeyi oradan çıkarıp elbiselerine bulaşan tozu, toprağı ve örümcek ağlarını temizledi.